Akşam yemeklerimi yeğe kulübünde yerdim çoğu. Nedense günün en kasvetli işiydi bu benim için. Sonra yukarı kitaplığa çıkar, harıl harıl bonolarla tahvilleri incelerdim bir saat. Ortalığı birbirine katanlar eksik olmazdı ya, kitaplığa uğramazlardı hiç. Ben de dinç kafayla çalışırdım. Çıkardım sonra hava ılınmışsa. Eski Maury Hill Oteli'nin önünden Modis'in Avani'ye sapar, 33. caddenin üstünden Pensilvanya istasyonuna kadar yürürdüm. New York'a kanım kaynamaya başlamıştı. Gecelerinin o canlı, serüvenli havasına, kadınların, erkeklerin, makinelerin, o durmak bilmez yanar dönerinin tedirgin gözleri rahatlatışına ısınmıştım. Fifth Avenue'da Piyasa ederken kalabalık arasından romantik kadınlar seçer, birkaç dakika içinde kimse bilmeden, karışıp etmeden hayatlarına gireceğimi hayal ederdim. Kimi de yine hayalimde kenar sokakların köşe başlarındaki apartmanlarına kadar ardlarından gider, onlar da kapıdan girip sıcacık karanlığa gömülmeden önce döner bana gülümserlerdi. Koca şehrin büyülü alacak karanlığında beni bazı domuzuna bir kimsesizlik duygusu sarar, aynı duyguyu başkalarında bir lokanta köşesinde bir başına savuşturacakları yemek vakti gelinceye kadar camekanlar önünde oyalanan katiplerde akşam karanlığında gecenin belki de ömürlerinin en can alıcı vakitlerini öldüren o zavallı katiplerde de sezerdim saat 8'de 40. caddenin karanlık ara sokaklarına tiyatrolara giren taksiler, motorlar pırpır pır ederek sıram sıram dizildiklerinde yüreğime yine bir ezinti çökerdi. Yolun açılmasını bekleyen taksilerin içinde karaltılar birbirine sokulur, şarkılar söylenir. Nedir duymadığım şakalara gülünür. Kibrit alevleri Aydınlanmasıyla kaybolması bir olan halkalar yaratırdı. Ben de onların sıkı fıkı coşkunluğunun yanı sıra kendimi bir koşu şenliğe gidiyormuş gibi farz eder, onlara da iyi eğlenceler dilerdim. Bir ara Jordan Baker'ın izini kaybettiydim derken yaz ortalarından yeniden buluştuk. İlkin onunla sağa sola gitmekten kendime gurur payı çıkarıyordum. Golf şampiyonuydu. Adını bilmeyen yoktu. Sonra iş daha bir ciddileşti. Gerçi aşık falan değildim ama... Sevgiyle karışık bir meraka kapılmıştım. Ele güne karşı o canı sıkkın, yüksekten bakan hali... Gerisinde bir şeyler saklıyor olacaktı. Bütün yapmacıklar başta öyle olmasa bile... Eninde sonunda bir şeyler gizlemek için değil midir zaten... Günlerden bir gün bu saklı şeyin ne olduğunu söktüm. Warwick'te bir aile toplantısına gitmiştik. Ödünç aldığımız arabayı yağmur altında tentesi inik bıraktı. Sonra da bir yalanla işin içinden sıyrıldı. O zaman işte Daisy'lere gittiğim gece bir türlü toparlayamadım hikayeyi hatırlayıverdim. Katıldığı ilk büyük golf turnuvasında gazetelere aksetmesine ramak kalan bir hır çıkmıştı. Rivayete göre yarı son döneminde topunu düştüğü çapraşık yerden kaytarmış. İşin rezaleti çıktı, çıkacaktı, bastırdılar. Golf değnekçisi ifadesini geri aldı. Geri kalan öbür tanık da yanılmış olabileceğini kabul etti. Bu olayla Jordan Baker adı kafama birlikte akş oldu. Jordan Baker içgüdüsüyle sözü açık, zeki erkeklerden kaçınıyordu. Sonradan kafama dank etti. Bu ahlak kurallarını çiğnemenin hafzala dışı sayıldığı ortamlarda kendini daha emin hissettiği içindi. Düzenbazdı hem de nasıl. Altta kalmaya, küçük düşmeye gelemiyordu sanıyorum. Bu yüzden de daha çocukken hem ele güne karşı o pervasız saygısız gülüşünü sürdürmek hem de o katı, fırlak vücudunun isteklerini karşılayabilmek için yalana dolana sapmaya başlamıştı. Bana göre hava hoştu. Biz erkekler kadınların düzenbazlığını derinden derinde ayıplamayız ki zaten. Bir tuhaf oldum önce ama unuttum sonra. Yine o dediğim aile toplantısındaydı. Araba sürme üzerine garip bir konuşma geçti aramızda. Sebebi de gelirken yolda çalışan bir takım işçilere rastlamıştık. Öyle sıyırtmacasına geçti ki yanlarından arabanın çamurluğu adamlardan birinin bir düğmesini koparttı attı. Ne biçim araba sürmekti o diye isyan ettim. Ya daha dikkatli ol ya da hiç direksiyonun başına geçme. Dikkatsiz miyim ben yani? ''Ha şunu bileydin, ben dikkatsizsem herkes benim gibi değil ya'' dedi. Yarı şaka, yarı ciddi. ''Ee ne olacak yani?'' ''Ne olacak?'' ''Yol verirler bana'' diye diretti. ''Kaza dediğin iki kişiyle olur.'' ''Ya kendin gibi dikkatsizin birine rastlarsan?'' ''Allah etmesin, niye rastlayayım?'' diye karşılık verdi. ''Dikkatsiz insanlara dayanamam hiç.'' Ondan seviyorum ya seni. İleri doğru bakan güneş kıpışığı kurşini gözlerini benden yana kaydırmadı ama bu sözle aramızdaki iniltiyi başkalaştırıverdiğinin pekala farkındaydı. Bir an için abayı yaktım gibi geldi bana. Ama ben uslu, akıllı, isteklerini frenleyen bir sürü içlek kurala bağlı bir insanımdır. Onun içinde her şeyden önce geride memlekette bıraktığım takıntıdan kendimi kurtarmam gerektiğini pek iyi biliyordum. Haftada bir yolladığım mektupları sevgilim Nick diye imzalıyordum ama o kızdan bütün hatırladığım tenis oynarken üst dudağında terden kaytan bir bıyık bittiğiydi. Yine de kendimi hür sayabilmem için incelikle bozulması gereken belirsiz bir sözleşme vardı aramızda. Kişi yoktur ki kendinde temel erdemlerden hiç değilse bir tanesini mahvetmesin. Ben de hayatta bilip bileceğim üç beş namuslu adamdan biri olduğumu düşünürüm. Pazar sabahları kıyı boyu köylerinde ahiret çanları çala dursun, Dünya ve güzeli Gatsby'nin evine döner, gelir, cümbüşlü şavku vururdu çimenliğine. İçki kaçakçısıymış derlerdi. Kokteyl kadehleriyle çiçekleri arasında bir yerde eğleşen hanımlar. Vaktiyle Hindenburg'un yeğeni, şeytanın bacanağı olduğunu meydana çıkaran bir dostunu öldürmüş. Nonoşum, şu gülü ver bana. ''Şu billur kadehe de bir yudumcuk bir şey koy, ne olur.'' Bir ara bir tren tarifesinin sayfa aralarına o yaz Gatsby'nin evine gelenlerin adlarını yazmıştım. Şimdi yırtık pırtık o tarife, yaprakları yıl yeniği başında 5 Temmuz'dan itibaren tatbik mevkiine giriyor yazılı. Yine de o isli isimler seçilebiliyor. Ve sanırım... Benim Gatsby'nin konukseverliğinden yararlanıp da kendisine şüncecik tanımama inceliğini gösteren bu kimseler üstüne Ulu Orta anlatacaklarımdan çok daha anlamlılar. East Egg'den Chester Baker'lar, Lietch'ler, yerelden tanıdığım Benson adlı biri ve geçen yaz Maine'de boğulan Dr. Webster Chevit gelmiş. Hem birimler var. Willi ve her daim bir köşeye toplaşıp yanlarına kim yanaşırsa keçiler gibi burun sürten Blackbuck familyası var. İzmeyler var, Kristinler var, daha doğrusu Hubbard Eichpilke, Mr. Charleston karısı rivayete göre kışın bir ikindi vakti saçları hiç yoktan bembeyaz olan Edgar Beaver var. Yanılmıyorsam Clarence Edvey de istekliydi. Sade bir kere gelmişti. Golf pantolon vardı ayağında. E.T. adlı bir hergeleyle bahçede kapıştı. Adanın berisinden de Shaddle'lar, Georgia'lı Stoneville Jackson Aden'lar, Figürs'ler bir de Rappley şineller vardı listede. Şinel hapse atılmadan üç gün önce oradaydı. Çakıl yolun ağzında sızıp kalmış Mr. Oylez Sivet'in otomobili sağ elini çiğneyip geçmişti. Densilerde geldiydi. Whitebeat de vardı. Daha o zaman yetmişine çoktan merdiven dayamıştı. Morris, Flink, Hammertler, Tütün ithalcisi Bölük ile kızları da listede. Westdeak'ten Polalar, Mördiler, Cecil Ribak, Cecil Schoen, Senator Click, Par Excellence filmlerinin baş sermayedarı Nifton Orkish, Exit, Clyde Schoen, Don, Schwart mahtum, Arthur McCarthy vardı gelen. Hepsi de şu ya da bu şekilde film endüstrisiyle ilgili. Sonra Catloub'lar, Bamberg'lar, karısını boğan Maldon'un kardeşi. Earl Boldon da listede. Mütecebbis de Fontana da geldiydi. Ed Legris, James B. Ferrett, De Jones, Ernest Lilley, Hepsi bunların kumar oynamaya gelirdi. Farid bahçeye çıktın mı sağlamına ütüldü demekti. Ertesi günü Akshot Traction tahvilleri üstüne borsa oynadınız mı bilin ki parayı vurdunuz. Glip Springer adlı biri daha vardı. Ta ne zamandır Allah'ın günü oraya geldiği için gedikli diye anılırdı. Belki de başka yeri yurdu yoktu adamın. Tiyatroculardan da Guy Weiss, Horace Devon, Lester Meyer, George Duckwitt, Francis Bull, başka New Yorklu Coromviler, Bakersonlar, Nikiler, Rosil Betty, Kalehınlar, Calhounlar, Dewartlar, Shulliler, Belhar Smarkiler, Queen'in oğluyla karısı. Boşanmışlar şimdi sonra Times meydanında metronun önüne kendini atıp intihar eden Harry da vardı.